Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Merhaba, Dünya Mirası Adalar programını dinlemektesiniz. Ben Derya. Ben de El Ve Teknik Masa'da Selahattin Çolak var. Hemen e, başta bizim sosyal mecralarımızı bildirelim. Dünya Miras Adalar Facebook sayfamız, Twitter Instagram'ımız var. Şimdi bu günlerde EPC'ne, gökyüzüne baktığımız zaman biz adalarda, tabii İstanbullular da durum mu mu muhtemelen. Ee, harika seyirlik böyle kuşların e, göçtüğünü görüyoruz. İstanbul'lar yapılardan <gülüyor> gökyüzünü görebiliyorsa görürler. Biz biraz kıskandıralım o zaman <gülüyor> onları. <gülüyor> Çünkü e, en önemli göç yollarından e, biri özellikle Türkiye ve e, Prince Adaları rotası işte ne zaman dönecekler ne zaman gidiyorlar oralarda ne yapacaklar iklim değişikliğinin göçmen kuşlar üzerindeki etkileri onları tehdit faktörler filan filan derken şimdi konuğumuz ornitolog Ergün Bacak hoş geldiniz Ergün Bey ee, hoş bulduk merhabalar şu ornitolog özellikle açacaksınız <gülüyor> ama önce sizi ben bir takdim edeyim dinleyicilerimize Kuşlar üzerindeki bilimsel çalışmalarınızı demişsiniz ki çocukluk yıllarımda 6-7 yaşında pardon 7-8 yaşında filan e, evet. ilgilendim ve o zaman ortinolog olmaya karar verdim. Ornitolog verdi. diyelim. O, tamam ornitolog. <gülüyor> e, ve İstanbul Üniversitesi biyoloji bölümünü bitiriyorsunuz. Doğru. Sonra lisans üstünü yine orman fakültesinde ve e, halen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi'nde doktoraya devam ediyorsunuz Doğru. ve Ormancılık Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak da çalışmaktasınız. Kuş gözlemciliğinizin dışında kelebekler, sürüngenler ve doğada bulunan diğer pek çok canlıyı da gözlemliyorsunuz. Türkiye'de bulunan 20'den az lisanslı kuş halkalamacısı Doğru. deniliyor. Hı. Bunu da atacaksınız elbette. Ve bir de İstanbul Kuşları Kitabının da yazarısınız. Evet, aynı öyle, doğrudur. Hoş geldiniz yeniden. Tabii biz bu programın adı üstünde Dünya Mirası Adalar. Öyle olduğu için önce bir ada perspektifinden bakıyoruz, adalar perspektifinden bakıyoruz. Yoksa sizin ilgi alanlarınız da. ...bizim için de çok ilginç... ...sizin ilgi alanınız ama... Bir, ...bir adalar açısından... ...kuşlara bakacak olursak... ...kuşların adalar için... ...adaların kuşlar için önemi nedir? Ee, şöyle bahsedeyim... ...öncelikle... ...sizi kıskanıyorum... ...adalı olarak... <gülüyor> biz, buyurun, buyurun, buyurun. <gülüyor> biz İstanbul olarak sizleri kıskanıyoruz... fena halde... ...özellikle bu zamanlarda kıskanıyoruz... <gülüyor> ...neden? Üzerinizde binlerce leylek... E, ...bir şölen yapıyor... On binlerce sattı. Bizim tepeler e, şimdi çadır dolu. <gülüyor> a, a, a, <gülüyor> Gözlemciler. <gülüyor> e, bizler onları e, çok nadir görebiliyoruz. Ancak iyi yerlerdeysek, neredeysek büyük çekmecede belki Bakırköy'de, Hı. sahil taraflarındaysak veya Çamlıca'daysak görebiliyoruz. E, adaların kuşları için öneminden bahsedersek, leyleklerden bahsetmeden adalardan bahsetmek olmaz açıkçası. Çünkü e, leyleklerin en önemli göç güzergahlarından birisi. Adalar oluşturuyor. Bunu e, yüz belki yabancı kuş gözlemcileri tespit etmişler. E, bizler de 2009'da sanırım çok önemli bir belgeselde danışmanlık yaptım, rehberlik yaptım. Kuş Bakışı Dünya diye bir belgesel vardı, Earth Flight diye. Hı hı. Dünyada bütün kuş gözçük uçağlarının e, takip edildi e, ve bunların kamera alındığı bir belgeseldi. Adalar üzerinde geldiğinde bütün ekip toplamda bu belgeseli çeken ve Hayretler ilçesinde defalarca e, bunları sadece izlemek için bile Hı. orada bulunmak gerektiğini söylüyorlardı. E, nasıl oluyor? Kuş göçü nedir? Bir bahsedeyim. Hı. İstanbul dünyanın en önemli kuş göç yolları üzerinde yer alıyor. Çünkü e, kuşlar özellikle büyük kuşlar, kartallar, şahinler, akbabalar, e, leylekler, pelikanlar. Bunlar süzülerek göç ediyor. Hı -hı. Süzülerek göç etmek ne demek? Bunların ağırlıkları genelde 3 kilo 4 kilo civarında. Hı -hı. Kanatları 2 metreden büyük. Ee, Kimisinin 3 metreyi bulabiliyor kanat açısıyla bazı akbabaların. Eğer kanat çırparlarsa çok fazla enerji harcamaları lazım. Vücutlarında çok fazla yağ depo edemiyorlar. Çünkü ağırlıkları artacak. Ne yapacaklar? Karalar üzerinde oluşan termal denilen sıcak hava akımları var. İşte Hı -hı. Bu sıcak hava akımlarını kullanacaklar. Ve göç edecekler. E, nereden göç edecekler? Kararlar üzerinde. Bu deniz üzerinde çok kısmi olarak oluşuyor. Denizin hemen üzerinde oluşuyor ki bundan da İstanbul'un meşhur kuşağı yelkonlar faydalanarak süzülüyor. Hmm. Biraz daha yüksektirilecek zaman bu termal hava akımları oluşmuyor. Peki İstanbul Boğazı'nın buna bir e, katkısı var mı? Denizler üzerinde değil dediniz ama hani İstanbul Boğazı nasıl? Ş Şöyle düşünün. Afrika'dan geliyor. Hmm. İsrail'den geçiyor. Suriye üzerinden. Hatay üzerinden. Türkiye geliyor. Leylekler. Kara. Hmm. Karalar. Hep karaları takip hmm. ediyor. Çok azı. Küçük deniz e, kütlelerini e, geçmeyi tercih ediyor. Geldiler. ilkbahar göçünde. İstanbul Boğazı ya da Çanakkale Boğazı karşına hmm. gidip, çıkacak. Marmara Denizi geçmeyi göze alamıyorlar. Evet. Eğer hmm. geçerlerse ani bir rüzgarda, ani bir yağmurda büyük bir kısmı denize düşüp telef olabilir. Hmm. Ölebilirler. O yüzden İstanbul Boğazı'nı kullanıyorlar. Hmm. Ve Avrupa'ya gidiyorlar. Doğu Avrupa'nın e, leylek popülasyonunun ve küçük orman kartal popülasyonu neredeyse tamamı İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Hı hı. Bu da ilkbaharda 400-500 bin, sonbaharda e, 1 milyon yakın leylek demek. İşte sonbaharda adaların önemi ortaya çıkıyor. Sonbahar göçünde yine kıyıları takip ediyor. İlkbaharda İstanbul'un kuzeyini tercih eden leylekler Karadeniz'e görünce denize geçme göz alamıyorlar. E, İstanbul'un Karadenizli sahili boyunca devam ediyorlar. Sonbaharda ne yapıyorlar? Marmara Denizi'ni görüyorlar. Çok kuvvetli bir Poyraz varsa ki İstanbul'da hakim rüzgar var Poyraz'dır. Var <gülüyor> e, bazen Büyükçekmece'den karşıya Yalova'ya geçiyorlar. <gülüyor> Çok kuvvetli bir Poyraz varsa. Ama kuvvetli olmayan Poyrazlar da genellikle e, bugünkü hava yani ya da e, genelde rastladığımız havalarda geliyorlar Bakırköy'e kadar ya da Küçükçekmece'ye kadar adaları görüyor leylekler biz burada termal yapabiliriz diyorlar. <gülüyor> Ve adaların o karası kara olması Termal hava hakkında oluşturuyor. Peki hmm. beslenmeyi e, nasıl leylekler yapıyorlar? Leylekler genelde çok fazla beslenmiyorlar. Evet. Ama beslenmek için adıları kullanan kuşlar da var. Evet ben i̇şte. dün mesela oradaydım Kalkpazan'da ve gördüm Lelek kondu bir yerlere bir şeyler yedi. Hmm. Hepsi değil tabi. Ya. Bazıları. Yani hmm. leylekleri şöyle düşünün binlercesi geçiyor. Ee, genelde çatılarda maalesef ki çatılarda hmm. <gülüyor> normalde ağaçlar da açık kalanlarda gecelemeler lazım ama ...yapılaşmanın son hızda artmasıyla beraber... ...çatılar da mecbur. Ki insana yakınlar... ...diye böyle yapıyorlar. Hı hı. E, bakıyorsunuz şu anda Arı Şahinler'in de göçü. Onlar da Adalar üzerinden geçiyor. Hı. Ama konacakları yer yok. Hı hı. Onlar niye... Yani çünkü insana yakın değiller. Ha <gülüyor> ha, o bakımdan. Hmm. Şey demesek büyük adada yüksek çamların üzerine leylekler konuyor. Evet, bütün adalarda. doğru evet. bir şeyde de Burgazın da tepesinde mesela şeydir. Orada böyle bir onların şey yolu var. Ne der, der, Orada dönüyorlar, dönüyorlar, dönüyorlar. Bazen konarlar, sürü hmm. halinde geceledikleri bile olur bütün adaları bazen kullanıyorlar. Bakıyorsunuz evet. Kınalı Adadan bir başlıyor. Burgaz, Heybeli, evet. Büyük Adı bütün evet, adalarda evet. birer sermay yapıp. Sanki eğlence böyle bir evet. parti yapıyorlar. Ee, bize <gülüyor> eğlence gibi, <gülüyor> parti gibi geliyor ama e, hepsi hiç enerji harcamadan, evet. minimum enerji harcayarak evet. ya da e, yükselip devam etmeyi, karşıya Yalova'ya geçmeyi Hı. düşünüyorlar. Ama işte, bir an önce Afrika'ya gitmek Hı. en az enerjiyle e, kışlayacak alanlara varmak oluyor. E, işte diğer taraftan Süzerek göç eden kuşlar dışında bir de cephe göçü dediğimiz kuzeyden güney, güneyden kuzeye göç eden kuşlar Hı -hı. var. Bunlar genelde ötücü kuşlar, küçük kuşlar. İşte asıl bunlar beslenmeleri gerekiyor. Beslenmeleri için orada bulunan doğal vegetasyonun kaybolmaması lazım. Hı -hı. Orada bulunan çalıkların, meyveli bitkilerin, ağaçların kaybolmaması lazım. Adalardan bahsediyorum. Adalardan bahsediyorum. Hı -hı. Diğer evet. alanlardan da evet. keza benzer evet. şekilde. Bunlar vücudan yağ depo etmeleri lazım. Hı -hı. Adalar bunlar için çok önemli. İstanbul'dan geliyor. Gece göç ediyorlar. Adalara denk geliyor. Adalarda belki bir gün, belki iki gün beslenecek. Bazıları yürüyor. Tekrar güneye geçecek. Bütün denizi kana çırparak, düşünün 7-8 gram ağırlığında bir kuş, bütün karadenizi kana çırparak göç ediyor. Leylek kana çıkmadan hmm. Karadeniz geçemiyor ama 7-8 gram ağırlığında bir kuş Karadeniz geçiyor. Adaya geliyor. Adada beslenmesi lazım. E biz adanın vejetasyonu bozarsak Hı -hı. Hı -hı. Ada şehirleşmeye açılırsa Bu kuşlar ne yapacaklar evet. ya. Siz bize Dünya Mirası Adalar e, Girişimi olarak yaptığımız Bir toplantı vardı Mimar Sinan Güzel Sanatlar'da bundan bir buçuk Sene evvel Siz de bize e, Konuk olarak gelip bu konuda bilgilendirme Yapmıştınız e, Hatırlıyorum orada özellikle Çalı dediğimiz maki dediğimiz e, bu bitki topluluklarının ne kadar önemli olduğunu ve bu küçük e, ötücü ve galiba şey yapan e, kuşlar için hı hı. E, beslenme, korunma, barınma için öneminden bahsetmiştiniz. Onlar büyük ağaçlara konamıyorlar mı? O nedenle mi buna ihtiyaçları var? Büyük ağaçlara konuyorlar konuyorlar ama şöyle bir şey var. Büyük ağaçlarda e, çok daha az tohum üretilir onların yiyebileceği. Küçük çalı vejetasyonlarında çok daha fazla... Onun yutabileceği hmm. tohumlar var. Aynı zamanda avcılarından kaçabilmek için... Hmm. ...bir kediden kaçıyor... ...bir hmm. yırtıcıdan kaçıyor... ...ne yapması lazım? Çalığın arasına girmesi hmm. lazım. Saklanması lazım. Hmm. Büyük ağaçta kaçamaz. Hmm. Bir atmaca kovalıyorsa... ...bir karga kovalıyorsa bunu... Hmm. ...büyük ağacın içerisinde kaçamaz. Ama çalın içerisine girdiği zaman kendini güvende hissediyor. Hmm. Bu sayede çalı vegetasyonunu ...muhakkak korumak gerekiyor. Çalılar en çok da ...çalılar yanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Onlar ağaçtan saymıyor ya bazen evet, Gereksiz bitki örtüsü evet, evet. olarak da görenler. <gülüyor> maalesef ki <gülüyor> öyle baktığımız için yani biz çalı ve vegetasyonunu kazınıp yerine ağaç dikilen evet. dikilmesi gereken evet. bir vegetasyon olarak kabul ediyoruz ama biyoçeşitliliğin en önemli faktörlerinden birisi aslında kuşlar kuş için en önemli hı, hı. faktörlerden birisi bu çalılar ama ne yapıyoruz? Onu kazıyoruz. Yerine evet. bir çam fidanı dikiyoruz. Evet. Hı hı. Pek çok yerde maalesef ki orada çam yetişmese bile Çam yetiştirmeye çalışıyoruz. Ya. Ekstra da efor sarf ediyoruz. Canlı çeşitliğinde azaltmış oluyoruz. Adaların böyle bir avantajı var. Gerçekten ormanlarına insan eli değmiyor. O Yani bir ağaç ölümü olduğunda o toprakta kalıyor ve süreç içerisinde tekrardan toprağa karışıyor. Hani temizlenip, ayıklanıp götürülmüyor. Onun yerine şuna ekelim, buna ekelim olmuyor benim bildiğim. Hmm. E, bu da galiba çok avantajlı bir durum. Kendi ekosisteminin içerisinde dönüyor orman. E, Kesinlikle öyle. Ormanın kendi ekosistem içerisinde dönmesi lazım. Bizim ormanı üretim merkezi olarak, kütük üretim merkezi, e, kağıt üretim merkezi olarak bakmamamız lazım. Farklı hı -hı. bir bakış açısı geliştirmemiz lazım. Biz e, ormanın bir ekolojik yapıya sahip olduğunu, canlılara ev sahipliği yaptığını bilmemiz lazım. Hı -hı. Yani çürüyen ağaç ormana katkıda bulunur. Hı hı. Ormana zarar vermez. Çürüyen ağaçta bir sürü e, böcek ürer. Bir sürü e, canlı ürer. Onlarla daha küçük bö böcekler ya da hı hı. kuşlar beslenir ki biyo çeşitleri arttırır bu hı hı. Yani Bu nedenle bunları hı. muhakkak korumamız hatta hiç ellemememiz lazım bazı alanlarda. Adalar o bakımdan eğer öyleyse çok şanslı bir alan. Maalesef ki diğer yerlerde böyle bakmıyorlar. Hı hı. Evet. Peki bu o, iklim değişikliği Kuşlar üzerinde etkileri neler? Özellikle göç yollarında. Çünkü e, hani bir ikinci kısımda şeyi konuşacağız ama... ...hava limanı ve göç yolları e, etkiler vesaire diye. Aslında iklim değiştiğine baktığınız zaman çok uzun bir sürede incelenmesi gereken bir konu. Hani hakkında kesin bir kanıya varabilmek için... ...belki on yıllarca inceleyip ona göre... E, yorumlamak lazım. Şimdi ne dersek hatalı olur. Hı. Fakat e, son yıllarda yaptığımız çalışmalarda bazı e, çöl kuşlarının Türkiye'de e, dağılımlarının çok daha kuzeylere kadar bulunması gereken dağılımlarının çok daha kuzeye kadar gittiğini görüyoruz. Keza bizim ülkemizde üremesi gereken bazı kuşların daha kuzeylerde e, ürediğini Hı. ve bizim ülkemizde daha az ürediğini de görebileceğiz bundan sonra. Hı. Yani e, bazı türlerin popülasyonu azalacak. Ne bileyim, e, sazlıklara baktığınız zaman sazlık yangınları artıyor. Evet. Orman yangınları artıyor. Hı -hı. Asıl mesele burada olacak. E, bütün Hı -hı. dünya yanıyor resmen. Evet, evet bütün dünyanın yanması yani. sadece ağaçları yakmıyor. Hı -hı. Ağaçlardan çok daha fazla içerisinde bulunan canlılar yanıyor. Hı -hı. Ve belki de hiç keşfedilmeyen Hiçbir zaman da keşfedilemeyecek canlılar yok oluyor. Değil mi? Bir şey unuttum aslında hı hı. bu konuya geçmeden. Biz şeylerin, adaların kuşlar açısından önemini söyledik. Bir de adalar için yani mesela kuşların çeşitli yararı var mı? Bu bildiğim işte Kuzey Afrika'da ve Akdeniz adalarında güher çile vardır. Hı hı. Yani kuş pisliğinden <gülüyor> üretilen bir şeydir falan. Bu tür böyle bir gübreleme falan gibi bir etkisi var mı? Veya böceklerin tasarrufu falan böyle bir şeye bakıldı mı hiç? Adalara da faydası var mı? Yani Adaların faydası var. Şöyle düşünün. Adalar e, İstanbul civarında en çok martının ürediği hı. alanlardan birisi. Martılarda da şöyle bir şey var. E, özellikle su kuşlarında olan bir dışkı, guano dediğimiz, hı hı. E, fosforlu bir dışkı. Hı hı. E, çok fazla fosfor içeriyor hı. ki e, bu bitki gelişiminde çok büyük bir etkiye sahip. Yani, yani martı hı. denizden balı avlıyor, geliyor adaya pisliyor. Adadaki bitkinin gelişimi bu fosforlu gübre sayesinde çok hmm. daha iyi e, sağlanıyor. Çok hızlı bir şekilde artıyor. yani e, Toprağı besliyor. Sadece adaların kuşlara değil, Heh, kuşların adalara Aynen, faydası olmuş. O, o yüzden yani Hı -hı. o dengeyi kurabilmek için zaten e, her iki şeyde korumak lazım. Hem hı. ada vegetasyonunu korumak lazım. Hem kuşları korumak lazım hı hı. ki bu süreç bir şekilde sağlasın. Peki da ve e, tabii şey Sivri Adanı'nda bu betonlaşması acaba e, kuş göçlerine herhangi bir etki yaptı mı? Tabii bunu araştırılması e, gerekir de yani böyle bir araştırma Yapılmış var mı var. veya sizin gözleminiz var mı? Evet araştırması lazım ama biraz önce bahsettim zaten. E, özellikle ötücü kuşların beslenmesi lazım. Siz bir tane hı. ağacı, bir tane çalığı Ortadan evet. kaldırırsanız e, belki on tane kuşu, elli tane kuşu beslenmesini engellemiş oluyorsunuz. Evet. Yassı da beslenemiyor, başka bir adaya gitmesi lazım. Ekstra efor sarf ediyor ve siz belki de e, o seneki popülasyonun yüzde beşini, yüzde onunu adadan geçecek popülasyon, adalardan geçecek popülasyonu ölüme terk etmiş oluyorsunuz. Evet. Keza Sivriada için benzer şey, İstanbul'un en önemli e, su kuşlarından birisi Yelkoğanlar. Hı hı. Hatta Latince adı Puffinus Yelkovan'dır. Türkçeden hmm. ismini almıştır. Hmm. Yelkovan olarak. Yeah. Hmm. Ee, Türkiye'de son üreme kaydı olan, Türkiye'de ürediği bilinmiyor. Şu anda Türkiye'de herhangi bir üreme kaydı yok. Son üreme kaydı Sivri Adadan. Ne zaman? Oh. 1980'lerde hmm. hatırladığım oh. kadarıyla. Yanlış olabilirim hmm. belki evet. ama. Hmm. 80'lerden e bu yana yani. e, herhangi bir üreme kaydı yok. Evet. Yeah. Yeah. Peki böyle ötücü kuşlardan filan da bahsettik de acaba e, rica etsek Selahattin'den çünkü bizim yani daha doğrusu ben ormanda gezerken geçtiğimiz e, baharın başında hep ormanda. E, o güzel şakımaları duyuyordum. Ama içimden geldi. ya Böyle bir kayıt edeyim dedim. Cep telefonuma kayıt ettim. Şimdi siz konu olunca tekrar dinledik. Çok hoş geldi. Bir kısacık bir dakikalık onu dinleyelim mi? Kuş sesi iyidir. Evet, büyük, büyük, büyük, büyük adı ormanlarından kuş cıvıltıları kuş efendim. Kuş sesleri <gülüyor> Evet. <gülüyor> Bu güzel dinletiyi ee, birazdan eee e, Ergun Bey. Evet, <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Ergun Bey tanımlayacak sesler kimlere ait evet. bakalım. Şarkının <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> şeyleri, bestecileri kim, kim kimler? Ee, yalnız konuğumuzu tekrar hatırlatalım. Eee onti Program sonuna kadar. <gülüyor> Ergun Bacak bizlerle efendim. Kuş göçlerini konuşuyoruz özellikle adalar üzerinden. Öncelikle e, dinlediğim senfoniler e, <gülüyor> hakim olan Bülbül. İstanbul'un özellikle Mayıs ayında, Haziran ayının ortalarına kadar e, yeşil balana gittiğiniz zaman... ...size ahenkle bu güzel sesleri e, lütfeden <gülüyor> e, kuş Bülbül çok çok güzel nameleri vardır. Ona eşlik eden bazı kuşlar var. Daha arka planda kalıyorlar, daha sessiz kalıyorlar ama <gülüyor> bir kara tuvuk duydum. <gülüyor> İspinoz duydum, ormanların en yaygın kuşlarından birisidir. Hı. Karatok'ta keza öyle. Bir de kötü sesli bir leş kargası ötüledim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, evet ama leş kargası olmasa da olmaz yani. <gülüyor> ee, çok fazla dinleyemedim. Belki birkaç kuş daha çıkar ya da Uzaklarda Emin, birkaç eminim. ses daha vardır ama Emin, çıkar mı şimdi <gülüyor> Peki bu, <telaşta>. bu Saydığınız <gülüyor> kuşların e, işte İstanbul'a geliyorlar burada ötüyorlar... Bunların bir kısmı da e, ticarete konu oluyor, değil mi? Yani herhalde bülbül olmuyordur bülbül kafeste yaşayabilir mi? Yaşamaz diyebiliriz. Evet. <gülüyor> ama örneğin işpinozdu efendim şey e, saka saka falan. Hı. Bunlar böyle kitlesel bir ticaret konusu da oluyorlar galiba değil mi? Geçen de sen anlatıyordun adada evet, görmüşsün. Ben bu çekimi yani kaydı yaptığım yerde başka bir zamanda da e, bir e, araba gördüm. Üç tane de adam vardı ve bir kuş kafesini üzerine örterek Aha. ağaca asmışlardı. Ben de konuya çok hakim olmadığım için Aha. ne yapıyorsunuz diye sordum. E, kuşa diğer kuşların örtmesini öğretiyoruz <Gülüyor> <demişler>. <Gülüyor> Sonra anladım ki bunun ticaretini yapıyorlar Aha. ve kalıyorlarmış evet. oradan. Ee, ya yani maalesef ki e, insanların en önemli şeylerinden biri bildiğiniz üzere para. Hı hı. Para için <gülüyor> e, her türlü e, ahlaksızlık, her türlü hoş olmayan, vicdansızca evet. e, bize gelen şey yapılabiliyor. E, bunlardan birisi de aslında e, ötücü kuş ticareti. Hı hı. Keza avcılık benzer şekilde. Ötücü kuşların avcılığı diğer kuşların avcılığı da benzer şekilde. Fakat şöyle bir şey var. Ötücü kuş beslemek belki İstanbul tarihi kadar eski. Adalar tarihi kadar eski. Yüzlerce yıldır e, bunları kapeslerde besleyen insanlar var. Fakat yani Rumlar ilk olarak besliyor. İstanbul'un yerlileri yeah. e, bu kuşları besliyorlar. Fakat hayatları boyunca ve kuş sesi 3'ü 4'ü geçmiyor. Yeah. Bu çok da vicdansız durmuyor. Hani e, et yiyen... <gülüyor> bir toplum olarak e, bunları çok da belki eleştirmem lazım ama ticarete konusu olduğu zaman işler değişiyor. Bugün Edirne kapıda halen e, çözüm bulunamayan ve her hafta pazar günleri binlerce Sakanın, binlerce florianın satıldığı ki bunların artık biliyorsunuz şimdi bizim Türkiye'de biz neredeyse şey durumuna düştük misafir durumunda Suriyeliler evi sahibi durumuna düştü Suriyeliler satıyor hmm. evet. ve yasal bir yaptırım yapılamıyor şimdi işaret geldi vaktimiz azalıyormuş da şu üçüncü havalanı, üçüncü köprü bağlantı yolları tam hmm. göç kuş göç yolu üzerinde ve orada da kesilen binlerce ağaç var Onların üzerinde çok tür olduğu söylendi 100-200 kadar filan ama şeyde mesela çet raporunda 12 tane oldu. 19'tu. 19, 19 tane mi? <gülüyor> Biraz söylemişim. <gülüyor> <da> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu, bu tabi beslenme ve şey alanları yok oldu sizin burada tarif ettiğiniz gibi. Bu alanlar tamamen göç olunca yani yok olunca göçmen kuşların dinlenme ko ko ...konaklamaların rotaları değişiyor mu... ...yoksa yani insan eliyle bir... ...rota değişmiş söz konusu mu... Yok. ...hani havaalanı yapılırken çünkü... ...biz bunu da yapabiliriz... Yok. ...biz göç yolunu ha. değiştirebiliriz... ...göç falan. yolunu değiştirmek önerisi var... <gülüyor> <gülüyor> ...oldukça eğlence ütopik bir düşünce... Evet. <gülüyor> yani, ...son zamanlarda ...çok yani ...sanırım 7-8 yaşından sonra herhangi bir çocuk da bunu kabullenmez... ...ama <gülüyor> nasıl... <gülüyor> ...bunu topluma söyleyip de kendine evet. inandırır ...ve topluma söylüyorlar anlamıyorum... Ee, Binlerce yıldır hatta on binlerce yıldır Boğaz oluştu oluşalım. Ee, süzülerek göç eden kuşlar buraya tercih ediyor. Bakın e, programın başında da söyledim, İstanbul'un kuzeyinde ilkbahardan, İstanbul'un güneyinde sonbahardan e, kuşlar geçiyor. Süzülerek göç eden bir milyona yakın hatta bir milyona fazla sonbaharda kuş geçiyor ki e, çoğaldıkları için mi arada ev yavruyorlar yavruyla yavruyla beraber büyüyorlar evet, evet. sonbaharda, ilk baharda e, daha Hı -hı. az sayıda geçiyor. Hı -hı. Üçüncü havalimanı dünyanın en önemli kuş göç güzergahları yolu üzerinde duruyor. Bu ne demek? Her sene 1 milyonla yakın kuş geçiyor. 1 milyonla yakın kuş geçiyor dediğim sadece süzerek göç eden. E, cephe göç yapan ötücü kuşları, su kuşlarını buna dahil etmiyoruz. E Çok büyük bir kaza riski. Artı bir de yanlış bir algı operasyonu yapıyor. Kuş uçağa çarptı. Hiçbir kuş uçağa çarpmaz. Uçak kuşa çarptı. Kuş... <gülüyor> Göç güzergahındadır uçak gider evet. kuşa çarpar O ana yoldu. <gülüyor> Kuş hayatını kaybediyor biz de maddiyata bakıyoruz Uçağın <gülüyor> motoruna şu kadar zarar geldi evet. Uçuşumuz ertelendi evet. Buna bakan başka birileri de varmış Sigorta şirketleri Bugün bildiğimiz anlaşanlı uçak firmalarının Hiçbiri şu anda öbür havalarından uçmuyor Hepsi Sabiha'dan uçuyor Çünkü demiş ki sigorta şirketleri Maliyeti size çok pahalı olur Oraya uçmak dünyanın en pahalı biletini kestirtir size bizim riskimiz böyle demişler ve ya, bu böyle bir bilgi var. Evet, İş, evet, bu doğru. İşin, işin kötü tarafı şu ki e, biz araştırmadan soruşturma Bakın 19 tane çetraplı 19 tür diyorsunuz bugün inşaat aşamasında giden 3. havaalanını 30 tür görürsünüz yarım saatte. Hı. Ama e, neyse ki orada ornitolog arkadaşlar çalışıyor bir şekilde şey yapıyorlar. Umarım. Ee, çok büyük kazalar olmaz. Ama kötü durum Atatürk evet. Havalimanı da çok kötü bir yer yapılmış. Sonbaharda Atatürk Havalimanı da çok fazla hmm. kaza alıyordu. Leylekler evet, çok fazla çarpıyordu. Evet. Biz devamlı olarak araştırmadan inşaat evet. yaparsak sonuçlarını maalesef ki yine biz ödeyeceğiz. Peki. Kuşlar bir şekilde e, şimdilik ödüyorlar ama sonunda Peki. çok sonunda çok, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim Her ben çok günlerim. teşekkür ederim. Aldım. Evet. Çok şey öğrendik yine. Ornitolog Evet. <gülüyor> değil, çok doğru Ergün <gülüyor> bacak konuğumuzu çok teşekkür ediyoruz Destekçilerimizi de Haftaya görüşmek üzere ama bize inter şeyden e, Bütün bu bilgileri Ergün Bey'in verdiği Bilgileri de belki belgeselleri de bulup Paylaşacak sosyal mecralarımızda Haftaya görüşmek üzere Adalar Hepimizi. hepimizin <gülüyor>